Global Population Speak Out Projesi Enerji afeti Modern teknoendüstri toplumu esas olarak fosil yakıtlardan sağlanan, ucuz ve kesintisiz, her an kullanıma hazır muazzam bir güçle, yani enerjiyle çalışır. 1800 başlarında, endüstri devriminin henüz başlarındayken dünyada insan nüfusu kabaca 1 milyar kadardı. Bu sayıya ulaşabilmek bir tür olarak başlangıçtan itibaren tüm ömrümüzü almıştı. Sadece sonraki 200 yıl içinde ise sayımız 7 mislinden fazla, kişi başına enerji tüketimimiz de 30 katı arttı. Belli ki bir tür olarak nüfusumuzun artışını ve ekonomik büyümeyi sağlayacak enerji kaynaklarını kullanma konusunda müthiş bir zekaya sahibiz. Ama bunun maliyeti nedir? Enerji sektörü dünyada tarım dışında herhangi bir faaliyetten çok daha büyük bir alanı kullanıyor ve etkiliyor. Öyle görünüyor ki bu uğurda yapamayacağımız hiçbir şey yok hiçbir toprak parçası enerji üretimi için sömürülemeyecek kadar kıymetli değil. Bir yandan, bütün dünyada toprak parçaları daha fazla enerji ve yakıt için çılgınca bir telaşla harap edilirken, gezegende milyarlarca insan hala daha sağlıklı bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için kullanabileceği bu enerji kaynaklarına erişemiyor. Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma.